Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra istenmediği halde birileri maddi olarak bir şeyler verirse bunu almamızda bir mahsur var mıdır? Öncelikle bir Müslümanın para karşılığında, ücret karşılığında Kur'an-ı Kerim okuması caiz değildir. Haramdır. Evet. Elde edilen kazanç haramdır. Onu ifade edelim. Böyle olmaksızın bir kimse gerçekten e biliyoruz ki bu Allah rızası için okuyor. Para almaktan da rahatsız oluyor. Böyle bir kimseye zorla para verildiği zaman bu kişi de zorla bunu karşıdaki insanın kalbi kırılmasın düşüncesiyle alıyorsa bu helaldir, buna haram diyemeyiz. Ancak şunu da ifade edeyim ki yani, e, yani ben almak istemiyorum ama ee, gibi başlayıp veya hı hı hı. kendisini almak istemiyormuş gibi gösterip böyle verilen hediyelerden de mutlu oluyorsa o zaman o şekilde alması da caiz değildir. Ya da şöyle yani başta bir pazarlık yapmasa da işte e, x bir yere gidecek e, bir adrese gidecek yani evet. nihayetinde bir şeyler verir falan içinde böyle gizli de olsa bir duygu varsa mı? Evet içinde gizli bir duygu varsa yani orada adet haline gelmişse işte Kur'an okunduğu zaman muhakkak bunun bir hediyesi verilir e, gibi hı hı. böyle bir adet haline gelmişse orada kendisi e, istemese bile sözlü olarak istemese bile veyahut da e, yapmacık olarak ben istemiyorum dese bile aldığı zaman hediyeyi e, yani bu benim hakkımda falan gibi gerçekte kalbi bunu söylüyorsa Alması caiz değildir. Yani almasının caiz olabilmesi için kesinlikle kalbinde alma düşüncesi olmayıp zorla ona verilmesi gerekir. Böyle bir durum olursa ancak caiz olabilir. Hocam şu, ince bir çizgi var burada. Eyvallah. Fakir'in bir sorusu. Şimdi dünyaca ünlü Kur'an-ı Kerim okuyucuları var. Buradan İstanbul'dan ya da Ankara'dan dünyanın ta öbür ucuna Avrupa ülkelerine işte bir Kur'an-ı Kerim programına veya X bir programa davet ediliyorlar ve onlar da tabi oraya gidip gelmenin karşılığında da bir şeyler alınıyor. Evet. Ben bildiğim kadarıyla öyle. Bunların mesela bu durumları da mı aynı değerlendirilir yani? Şu açıdan soruyorum. Çünkü nihayetinde buradan oraya giderken veya oradan buraya gelirken bir mesai harcanıyor. Hani bu da o kefeye koyulabilir mi? Burada ancak kendi masraflarını alabilir. Yani yol masrafı, otel masrafıdır hı hı. bunları alabilir. Onun dışında bunu bir e, geçim meslek haline getirmek, geçim kaynağı haline getirmek caiz değildir. Peki. Yani karşılığında şu kadar para istiyorum demek veya e, sana şu kadar para takdir ediyoruz bunu dedikleri zaman bunu kabul etmek caiz değildir. Yani bu şekilde bir meslek olamaz. Kur'an-ı Kerim öğretimi olabilir ama böyle bir okuyucu dediğimiz, okuyucu diye tabir ettiğimiz bir meslek caiz değildir. Kur'an-ı Kerim ücret karşılığında okunamaz, bir sanat haline de getiremez bu manada, bir sanat haline de getirilemez.